Eticarhabat. haber. ve rahmetullah ve barakatuh. Alhamdulillahirahmanirrahim. Öncelikle, ve الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواها إنه كل شيء عليم. Çok kıymetli dinleyenlerimiz Allahu Teala ve ticaret Hazretleri ömrümüzün en kıymetli zamanlarını Hazreti Kur'an'ın tefsirinde ve izahında geçirdiğimiz şu mübarek saatler olarak takdir etmiştir. Üzerize afiyet biraz grip hali. Herkesi saran grip hali bizi de Etkisi altına almıştır bu itibarla. Derslerimizin de yoğunluğu, namazla ilgili bir eser hazırlıyoruz. Büyük bir kitap olacak inşallah gece gündüz çalışılıyor. Uykulardan, istirahatlerden, fedakarlıklar yapılarak o eser hazırlanıyor. Bir yandan meal hazırlığındayız, meal-i şerif hazırlanıyor. Bu hususta Allah Teala sizlerin de duası bereketiyle günlerimizi, gecelerimizi, saatlerimizi dinin hizmetinde, kitabının hizmetinde Sünnet seniyyenin hizmetinde geçirmeye muvaffak eylesin. Amin. Sizler de bu hizmetleri takip edenler olarak, değer verenler olarak, kıymet bilenler olarak Allah'ın de değerlisiniz. Elhamdülillah. Çünkü bu duvanda Kur'an'a değer veren, ilme değer veren, bu gibi sohbetlere değer verenlerin sayısı azalmıştır. Sayı azaldıkça da kıymet artmıştır. Değer artmıştır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri hepinizden razı olsun. Ve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 Seferberliktir. Bu yolda ölenlerin de eczni mükafatı Allah'a aittir. Allah Teala Hazretleri dünyada da kabirde de ahirette de onları da muratlarına erdirecektir. Kimseyi mahrum etmeyecektir. Rabbimiz Tebh-i Hazreti Kur'an'da kendinden bahsetmektedir. Kur'an-ı Kerim'i kendisini tanıtmak için bizlere indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'den başka bir yolla Allah-u Teala'yı tanımamız mümkün değildir. Ancak Kur'an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 Nimetlerinden nankörlük edilir mi? Rabbimiz sebarek ve teala. Kur'an-ı Kerim'de. Birçok ayet kelimelerinde bu nimetlerinden bahsederek bizi şükre davet etmektedir. Estağidübile Allahüllezîk alek kıs vel ard Allah ancak uzattır ki Allah gökleri yerleri yoktan yaratmıştır. Ham maddelerinde asıllarında eşsiz emsatsiz bir şekilde varlık sahasına çıkarmıştır. Benzele sema imâ gökten su indirmiştir bak. Önemi ne kadar anlaşılıyor. Biraz yağmur yağmayınca biraz kuraklık olunca barajların su seviyesi düşünceliğim mi? millet hemen 8 aylık suyumuz kaldı. Bir senelik suyumuz kaldı. Şöyle olacak böyle olacak su kesintisi olacak kuraklık olacak vesaire. Kıtlık olacak açlık olacak millet şimdiden efendim endişeye kapılıyor. O su ne kadar önemli bir şey. Hayat kaynağı. O suyu Allah indirmiştir. <gülüyor> o su sebebiyle türlü türlü ürünler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 olsun, lezzetli yiyeceklerimiz olsun çünkü bunları. Allah Teala işte o su sebebiyle çıkartmış. Şimdi Allah kimdir? Allah kimdir? Celle Celaal sorusuna cevaben, şey gökleri yaratan, yerleri yaratan, yağmur yağıyor ya, işte o, o suyu indiren. Efendim, yerden sebzeler, meyveler, ekinler bitiyor ya, yetişiyor ya, işte onları yetiştiren. Tanımak istiyor musun Allah'ını? İşte Allah o. Celle Celaal. E bunları sen mi yapıyorsun? Yok. Amerika mı yapıyor? Yok. Belediye mi yapıyor? Yok. Kim yapıyor? Herkes Allah'a yalvarıyor, herkes Allah'tan istiyor. Bir zerre yaratabilen yok, bir dane yaratabilen yok Allah Teala'dan başka. O halde Allah kimdir soruyor musun? İşte tanır Rabbini. <gülüyor> Gemileri sizin emrinize amade kılmıştır. Dizeğ emri onun emriyle, izniyle, kolay etmesiyle, muvaffak kılmasıyla. Ya. Kemi Allah Teala'a Nuh Aleyhisselam'ın gemisini Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla öğretmiştir. allah Teala Nuh Aleyhisselam'a gemi yaptırdı. Dünyayı tufan yaptığında o gemiyle inananları selamete çıkarttı. Yok işte suyun kaldırma gücünü arşimet buldu, öbünü bilmem ne met buldu, öbünü bilmem ne cet buldu. Ne buldu ya? Ne buldu? Koca gemi Nuh Aleyhisselam, dünyanın başında Nuh Aleyhisselam'da 5000 seneden yukarı. Nuh Aleyhisselam gibi yaptığı gemi. Yaptı, gemi. Su, su kaldırıyor işte gemi. Görmüyor musun suyun kaldırma gücü Daha suyu neyi kaldıracak? Koca gemiyi kaldırmış zaten. Efendim, bunun yoktan Yaradan'ı konuşmuyorlar, suyu Yaradan'dan bahsetmiyorlar, gemiyi yaptırandan bahsetmiyorlar, öğretenden bahsetmiyorlar, taşıdandan bahsetmiyorlar, yaşadandan bahsetmiyorlar. Arşivet suyun kaldırma gücünü buldu.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 ...tumarhanede nerelerde ne kadar akıllı insanlar var... ...evvelce ne akıllıydılar, şimdi ne haldeler? Aklı veren Allah, bildiren Allah, bulduran Allah... ...hammaddeleri yaradan Allah... ...e şimdi Allah'ın yarattığı şeylerle Allah'ı beğenmiyorlar... kullanı hava atıyorlar... Allah dinlemeyin, bizi dinleyin diyorlar... ...e siz kimsiniz, siz mi yaratıyorsunuz ya? Bak gemileri sizin emrinize verdim... ...ne kadar yüklerinizi taşıyorlar... ...petroller taşıyorlar... İnsanları taşıyorlar. O gemiler dağlar gibi denizde. Kaç tane tırın alamıyor? Kaç tane tırı içine ki alıyor. Ne, ne tırı? Bir dünya kaldırıyor gütü. <gülüyor> Sakkara Bu kadar ırmaklar size emrinize verdi. O ırmaklar işte onlar, barajlar yapıyorsunuz, onların elektriği kemrediyorsunuz. O baraj, i̇şte o ırmaklardan ne efendim? Balıklar <gülüyor> onun su, onların sularıyla. Tarlalarınızda su var onlarla. Ekinler yetiştiriyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yaşıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. Sıkrar عليكم güneş ve kamerd sizin emrinize verdi. Sürekli hizmet ediyorlar yeni gelin gibi. Dolaşıyorlar. Emru madu kefari ve gaflet ne Bulut, ay, güneş, felek, melek hepsi işte hizmette. Hepsinin hizmetiyle beraber ta ki sen eline bir ekmek e, kazanasın da geçiresin de onu da gafletle yemeyesin. Bismillah diyesin. Allah'a kadirliyorsun. Zikrelesin, yedikten sonra elhamdülillah diyesin. O yediğinin kuvvetiyle namazını kılasın. Orucunu tutasın, ibadet yapasın Kur'an okuyasın, tefsir dinlesin. Bak. Allah Teala niçin yarattı bunları? Güneş ay hizmet ediyorlar. Felekler, melekler hizmet ediyorlar. Hepsini Allah Teala insana çıkıldı, insan yesin için yaşasın diye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 Efendim iş saati belli olmaz, uyku saati belli olmaz. Şimdi Allah geceyi getirdi, herkes çekiliyor evine. Kimse ne dükkanına gidiyor, ne telefonunu açıyor. Efendim uykudadır, evindedir, istirahattedir diye herkes biliyor. Gündüzün işi başka, ge gecenin işi başka. Bunların evler size hizmetçi kıldı. Ne vermedi size? Câsiye Sûresi'ne Ve <gülüyor> sekhera lekum ma fis semâvâti ve ma fil ard cemî'en min Göklerde neler varsa bak.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 Ondan sonra denizler çekiliyor, med cezir olayları oluyor, haritalar değişiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya, bunların hepsi bir düzen üzere Allah Teala'nın hesap ve takdiriyle ayarlamasıyla bizlere hizmet ediyor. İnne fi zâlike leâyâtil kavm Şu bunlarda ince düşünen bir toplum için elbette çok büyük adetler var. Tefekkür lazım. Tefekkür el el hak. Tefekkür batıldan hakka geçmektir.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 Bahtola kafayı takma efendim. Mevla Taala'nın dışında kimseden bir şey görme. Tabii ki kullar sebebi olma bakımdan teşekküre şükrettirler ama velakin yaradanı unutma. Sen Hakk'ı düşün. Hakk'a söz anla. Beni kim yaşatıyor, kim yediriyor, kim körüyor? Anam babam doğmama sebep oldular ama onlar beni yaratmadılar. Ya onlar bana e, yemek getiriyorlarsa Allah'ın yarattığı rızıklardan Yememe içmeme sebep oluyorlar. Sebep olduklarından dolayı kendilerine minnettarım. E şükran borçluyum amma ve lakin. Ya yaradan, her şey yaradan. Allah'ıma ne kadar borçluyum. Bunu düşünmek lazım değil midir? Velledi diye bi'ale lekum l'abba Tebareke suresinde. Yeryüzünü sizin için boyun eğmiş, itaatkâr kılmış üstünde. Çiğniyorsunuz, basıyorsunuz, kazıyorsunuz, ekiyorsunuz, bitiyorsunuz, sürüyorsunuz. Hem şu fi melâki Yürüyün onun omuzların üzerinde. Toprağın omuzların üzerinde. Gezin dolaşın, ev yapın, bina yapın. Yiyin için ve külü bir rızkıyı. Onun rızkından. allah Teala size ondan mahsuller yaratıyor. Onun rızıklarından yeyin. Ama veyleyin nusur. Şunu da daima hatırınızdan çıkarmayın ki. Dönüş ancak Allah'adır. O toprağa ineceksiniz. Çürüyeceksiniz. Ruhunuz çürümeyecek. Ruh Mevla'nın huzurunda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 Namaz kılmadın, oruç tutmadın, zikretmedin, şükretmedin. Allah demedin celiller, onun indirdiği kitabı dinlemedin. Ne yaptın sen? Kör kafalı bir nefsin. Ecel mevla, yeryüzünün en cahili, kör kafalı bir nefsin isteklerinin peşinde. Onurunu tükettin. Yazık değil mi sana? Halakâ semâvâti vel ardı bil hak. Ne ha Gökleri yerleri Allah hikmetle yarattı. Hak ile yarattı. Boşuna yaratmadı.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 Taala malikul. Onların ortak koşmakta oldukları şeylerin Allah daima olmuştur. gücü olmuştur. min İnsanı bir damla sudan yaratmış, insanın yaratıldığı meni denen sunun hali meydandadır. Feyda Bir damla sudan yaradılan insan. Artık ondan sonra bülbül gibi konuşuyor, e, dili çözülmüş, e, davasını isbata kadir. Efendim karşısında e, kimse duramayacak şekilde Beyanlarda bulunuyor, izahlarda bulunuyor. Ondan sonra Allah'la mücadeleye girişmiş. Haşa ve kella. ahiret inkar ediyor. dirilme inkar ediyor. Mahşeri inkar ediyor. Hayat ancak bu hayattır. Ölürüz, yaşarız. Dünyada ne varsa ot gibi biteriz, iteriz diyor. Yazık değil mi ya? Elinde hiçbir şey yok. Doğuma, doğum, doğumdan haberin yok. Ne zaman öleceğinden haberin yok. Nereye gömüleceksin? Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne geçmişi, ne geleceği. Bu kadar cahil bir haldesin. Allah seni bir damla ustan yarattı. Şimdi sen Allah karşı mücadele veriyorsun. Bu olacak şey mi ya? Tavarları <gülüyor> sizin için yarattı. Ondan sonra koyunları, keçileri, inekleri, develeri. Onlar da sizin için de efendim, tüylerinden istifade var, yünlerinden istifade var. Etlerinden istifade var. Bir kısım etlerini yiyorsunuz. Kimine biniyorsunuz, kiminle yük taşıyorsunuz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 Beni kalbinizden geçin, ben de sizi zikredeyim, düşüneyim. Siz beni açıktan insanlara anlatın, ben de sizin meleklerle anayım, hatırlayayım. Siz bana muhtaçsınız, size muhtaç değilim, ben sizin veli nimetinizim ya. İşte böylece, muhterem kardeşlerimiz, Rabbimiz terlareke ve teala, nimetlerini ser önümüze. Yerdekilerin hepsini bizim için yarattığını beyan ettikten sonra, tüm sonra yöneldi.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 Orası burası dökülüyor sökülüyor 50 sene de 100 sene sağlam bir yer kalmıyor. Mevla bir gök binatı bir kubbe bir tavan çattı ki hiç. Bak bakalım. Sadece elbasal <gülüyor> dön dur göçünü bak. tutur. <gülüyor> bir yarık bir çatlak görebiliyor musun? Nerede <gülüyor> Bir daha bak bir daha bak. Baş, takken başından düşün. Boynun ağırsın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 başımızdan aşağı, düşmüyor. İlk bir şekilde bozulmuyor. Düzeni bozulmuyor allah Teala. Üstün kudret sahibi olduğunu ayetleriyle bize gösteriyor. Demek ki göğün yaratılması, yerin yaratılmasından sonra. Çünkü ayette buyuruyor? Yeri sizin için yarattı, yerdekileri sizin için yarattı, sonra göğe, göğü yaratmaya yöneldi. E peki Naciha suresinde buyuruyor, vel erba ba'de zahlike dehaha Gök anlattıktan sonra entü meseddukel kanim sema' binaha Siz mi daha zorsunuz, güçlüsünüz, kuvvetlisiniz yoksa gökler mi? E peki Allah'a göre zor kolay mefhumları yok. Ama size göre konuşuyoruz. Size size göre soruyoruz bakalım. Gökü yapmak mı zor? Sizi yapmak mı zor? E gök bu kadar büyük, bu kadar güçlü bir yaratık binaha İşte onu o bina etti bak bir eser gösteriyorsun mimar sinan neseri diyorsun değil mi? felan ustan neseri diyorsun falan mimar neseri diyorsun ya. işte Allah a tanımak mı istiyorsun aslında bak göklere bak işte onun neseri <gülüyor> <gülüyor> semtini yüksek yaptı onu yüksekte kurdu onu kusursuz noksansız bir şekilde donattı <gülüyor> gecesini karanlık ettiği Kuşluk vaktinin gün, gününü gündüzünü aydın etti. El-Arda بعد ha Yeri de ondan sonra döşedi. Peki bu ayette yerin ondan sonra döşendiği anlatılıyor ha. Burada çelişki var mı? Yok. Çünkü neden? Yer döşenmemiş bir halde duruyordu. Eee Caabe'nin muazzamını bulunduğu toprak itibariyle yerin merkezi olarak Ümmül kura bütün memleketlerin anası aslı esası olarak sonra ee, gök yaratıldı yer önce yaratıldı sonra gök yaratıldı fakat göğün bütün tespiyesi donanımı bittikten sonra Allah Teala yerin e, ham maddesini yaratmıştı önceden ama döşemesini sonra yaptı ne döşeme bak görüyor musun 100 metre 200 metre 300 metre bir yer döşeceksin canın çıkıyor kaç kere farkı değiştiriyorsun efendim kaç <gülüyor> döşüyorsun olmuyor tahta döşüyorsun olmuyor orası kokuyor burası akıyor o çiziliyor bu bozuluyor bak şu yerin döşemesine bak ya Allah bu celle şanı cel hepsini Rabbimiz Tebaraka ve Teala خلق etti, قال etti. Yoktan yarattı, icat etti. Tüm استوى إلى السماوات وهي دخان. Göğe yöneldiğinde gök duman halindeydi. Allah Teala azleri önceden onların ham maddelerini yarattı. Yerinde, göğünde ham maddelerini icat etti ondan sonra. فقال <gülüyor> لها Göğe de, de emri ve fermanıma uyun. Tav'i nevkara, isteyerek ya da vazifelerinizi yerine getirin diye emretti. Alet eteyna Yerler gökler bizim gibi isyankar değiller. Ya Rabbi seve sere itaat ettik. Ne emredersen yerine getirdik diye teslim oldular ve şimdi bu emri tutuyorlar. Hiç vazifelerinde eksiklik etmiyorlar.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 Buyuruyor. Ve bi kulli şeyin ali. Ben her şeyi hakkıyla bilen Allah'ım. Celle şani Celle celalühu. Size yaşamanız için efendim dünya hayatını sürdürebilmeniz için gerekli imkanları seferber ettim. Size yer, yurt yarattım. meşken yarattım. Efendim evinizi donattım. Ocağınızı mamur ettim. Size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 Ee, Kur'an dinliyorlar, tefsir dinliyorlar. Allah Teala'nın yaradıcının nimetlerinden bahseden ayetleri dinliyorlar. Allah Teala'nın tarif ve tanıtımını yapan Kur'an ayetlerini dinliyorlar, istifade ediyorlar. Allah Teala sizi nur etmez mi? İçinizi dışınız. Nur etmez mi? Allah nuru semavatlara. Göklerin yerlerin nur, nurunun sahibi Allah. Göklerin yerlerin münevviri Allah. Güneşin ayın ışığını veren Allah Celle Celalü. Sizin de kalplerinizi nur etmez mi? Ya bu Kur'an'a, bu dine İslam'a karşı gelenlerin yatacakları yeri etmez mi? Ateş kılmaz mı Allah? Ya. İşte Rabbimiz büyük ihsanlarda bulunduğu Allah-u veliyyüllezine Ben inananların velisiyim, mevlasıyım, dostuyum, sahibiyim, yâriyim, yardımcısıyım. Onları karanlıklardan nura çıkarır Allah diyor. İşte neyle nura çıkarıyor? Kur'an'la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 parıl parıl parlar. Ondan sonra yanlışa meyletmezsiniz. Allah'ınızın Celle Celaluhu rızasını terk etmezsiniz. Yolundan ayrılmazsınız. Allah Teala her şeyden hakkıyla haberdar oldu. Her şeyi bildiğini beyan ederek kullarım benim bilgime güvenin. Siz sadece benim ilmimi nazar itibarı alın. Benim sizden haberdar olmamı benim sizi görmemi, benim sizi bilmemi itibar et.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 siz benim yolumdan ayrılmayın benim yüce kudretime karşı boyuneyin huduruma divan durun namazınızı kılın ibadetinizi yapın aman Kur'an sohbetlerini aman şu ayetlerin derslerini terk etmeyin İnşallah Rabbim tebalak teala ise çok büyük lütuflarda bulunacak bu ayetleri bu Kur'an derslerini dinlemeniz meselesi Allah Teala gelecek mesellerinizi de kıyamete kadar sizden gelecekleri de Kur'an'ın nuruyla nurlandıracak inşallah Bugün bu gecelik bu kadar e, kısamızı çok kabul edin. Biraz konuşalım, siz uzun anlayın. Hastalığımıza da bağışlayın. Biraz da ders çalışmalarımız gece gündüz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Namaz kitabına hazırlanın inşallah. Dinimizin direği namazla ilgili o eser yakında çıkmak üzere inşallah. Herkes artık ilk sual sorulacak kabirde bize ilk sorulacak efendim, namaz. Onu o suali güzel verebilecek bütün işlerimiz rast gideceği hadis-i şerifte buyruluyor. Ondan geçemezsek Allah muhafaza. Bütün hesabımız delik deşik edilecek. Çok tehlikeli olacak. Onun için namazla ilgili güzel bir eser hazırlanıyor. Bunlar mesai ister, vakit ister. Uykudan, istirahatten, keyiften, fedakarlık ister. Onun için bu konuşmalarımızda birkaç zaman için kısa tutuyoruz İnşallah önümüzdeki gecelerde daha uzun uzun konuşacağız. Allah Teala Hazretleri Kur'an'ın ayetlerinden ve dinin hükümlerinden azami istifadeyle dünya ve ahirette faydalanan kullar ilhak eylesin amin diyen dillerimizin nar cehhimden azade eylesin amin subhan min نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ اللَّهُمَّ نَاصِيَكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا اتَّلَكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى بِكَ مِنْ شَرِّ مُسْتَعَاذِكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَلَا حَوْلَ وَلَا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رشدا ربنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا, يا, قيوم يا السماوات والأرض يا الجلال يا الجلال الجلال ''Lâ ilâhe illâ ente şübhâneke innâ kunnâ minel zalimin. ''Ya Rabben âlemîn ve ya hayran nâsirîn ve ya hayran fâtihin. ''Ya Rabbi, Adem aleyhissalâtu senden istediği isimler hürmetine, Ya Rabbi, Nuh aleyhissalâmın sana dua ettiği isimler hürmetine, Muç'a aleyhissalâmın sana dua ettiği isimler hürmetine, İbrahim aleyhissalâmın sana dua ettiği isimler hürmetine, Ve ya Rabben âlemîn ve ya hayran nâsirîn Eyyub aleyhissalâm'a şifa verdiğin isimler hürmetine''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 müptela olan bütün kardeşlerimize Ya Rabbi bizde sevmediğin ne ahlak varsa, ne huy varsa, ne fiil varsa Ya Rabbi yarınki gün hürmetine bizi de kurtar Ya Rabbi Dertimizi biliyoruz, günahlarımızdan başımız beladan kurtuluyor, bizi günahlarımızdan kurtar Ya Rabbi bütün hastalarımıza acil şifa, dertlilerimize deva fakirler, borçlular, ödeme zorluğu çekenlere kolaylıklar ihsan eyle hacine-i gaybinden helalından genişlikler ihsan eyle, eyle. hastalıklarla merzuk eyle Âmdiyenlen lâzuhumden âzâd eyle. La ilâhe illânte sübhâneke innâ kunnâ minel zâlimîn. Ya Rabbel âlemîn ve ya hayren nâsârîn ve ya hayren fâtiîn. Ya Rabbi, Adem aleyhissalâtu vesselâmın senden istediği isimler hürmetine. Ya Rabbi, Nuh aleyhissalâmın sana dua ettiği isimler hürmetine. Musa aleyhissalâmın sana dua ettiği isimler hürmetine. İbrahim aleyhissalâmın sana dua ettiği isimler hürmetine. Ve Ya Rabben Alemin ve Akherunle Asır'ın Eyüp Aleyhisselam'a şifa verdiğin isimler hürmetine. Ve Ya Rabben Alemin Yunus Aleyhisselam'ı kurtardığın isimler hürmetine. Ve İşa Aleyhisselam'a Ya Rabbi sana yalvarttığın isimler hürmetine. Bizleri de Ya Rabbi günahlarımızdan kurtar Ya Rabbi. Amin. Fahiru dağvâne anil hamdü lillâhi rabbil alemin. İtibar haber.